Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız, 95'te. Ortağım Damla Özler ve ben Rauf Kösemen. Sizinle birlikteyiz. iki gün önce Dünya Radyo Günü'ydü. Biz bu radyo gününü bir radyo haftası olarak kutluyoruz Açık Radyo'da. Açık Radyo iyi ki var, 25 yıldır var. Bizim de programcılığımızın, ortak programcılığımızın 7. yılı Damla'yla. Ama Damla herhalde bir 30 yıldır radyoculuk yapıyor. 30 olmasa da 25. Dünya Radyo günümüz kutlu olsun. Bugünkü konuğumuz Kenan Çayır. Bilgi Üniversitesi'nden, Seçbir'den bugün ayrımcılık konuşacağız. Hoş geldiniz Kenan Hocam, hoş geldiniz Damla. Hoş bulduk Rauf Bey, Damla Hanım. Radyo gününüz kutlu olsun. Çok teşekkürler sevgili hocam. Rauf e, merhaba. Evet, yedinci yılımızı kutluyoruz. E, açık Radyo ile birlikteliğimizde nice nice güzel radyo günleri, nice nice açık radyo günleri diyelim. Ve Kenan hocam hemen size dönelim. Eğitimde ayrımcılık konuşacağız dedik fakat çok büyük bir başlıktan ve Düşündüğümüz zaman hepimizin üzerine binen, omuzlarımıza binen büyük bir yükten ve yükümlülükten bahsediyoruz ayrımcılık dediğimiz zaman. Bu nedenle kavramın ilk aşamasına geçelim. Bir milli eğitimi konuşalım. Ondan sonra da nasıl bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığımızı ve kimlerin bu ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını konuşalım dedik. Başlayalım hmm. mı? Milli eğitim dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Olur. E, hakikaten haklısınız. Tener, ka, şeyin Problemin e, kökenleri biraz e, şeyde e, kavramlarda, milli eğitim kavramında. Şimdi ayrımcılığı e, bir sürü şekilde tanımlayabiliriz ama aslında yani çok basit olarak işte herkesin yararlanması gereken haklardan bazı insanların yararlanamaması, dışarıda kalması. E, dolayısıyla milli eğitimi o zaman biz nasıl tanımlıyoruz buna bakmak lazım kimler dışarıda kalıyor, kimler milli sayılıyor, içeride kalıyor. Biz yıllardır ders kitaplarını da inceliyoruz, onları da edilerseniz konuşuyoruz. Baktığınız zaman aslında materyalleri etnik olarak Türk olan, din temelinde sünni olan, sağlam olan, vücudu sağlam olan, daha erkek olan, işte militarizm, askerlik bağlamındaki böyle milli eğitim tanımlamaları İnsanları böyle daha içeride tutan e, ve bunun ama maalesef e, bu proto e, şeye, e, tipe uymayanları dışarıda bırakan, ayrımcılığa bırakan bir e, eğitim sistemiyle karşı karşıya Damla Hanım. Eğitimde ayrımcılık dediğimiz zaman aslında birkaç hat var. E, biri eğitimin içeriğindeki ayrımcılık, e, o evet. eğitime erişebilen çocukların karşılaştığı bir ayrımcılık bu eğitim. Gördükleri eğitimin içinde kendilerine dair ayrımcı ifadelerle karşılaşıyorlar. Bu içerik bir de eğitime erişimde de ayrımcılık hali var. İlkinden başlayalım. İçerikte çocuklar nasıl bir ayrımcılıkla yüz yüze geliyorlar? Ve hangi çocuklar nasıl yaşıyorlar bu ayrımcılığı? Hı hı. E, çok doğru bir bölümleme e, içerik, içerik nitelik vesaire. E, eğitime erişim. Uzun yıllarda hakikaten önemli bir e, sorundu e, ve özellikle e, kız çocuklarının erişimi e, önemli bir sorundu. Yıllar içerisinde bu birazcık azaldı e, ama erişim dinamik bir şey. Yani e, toplumda çok heterojen bir yapı. Kimin erişiminden bahsediyoruz e, ve hangi bağlamdaki erişimden bahsediyoruz? Örneğin e, bu pandemi döneminde adamların e, özellikle yine kırılgan grupların, dezavantajlı grupların, Kız çocuklarının eğitime erişiminin yine olumsuz şekilde etkilendiğini ve ayrımcılığa uğradıklarını görüyoruz. Çok ciddi bir mülteci nüfus var, sığınmacı nüfus var Türkiye'de. Yine erişim anlamında bu nüfusların çok büyük problemler yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla erişim dediğim gibi dinamik bir alan, farklı toplumsal kesimleri farklı etkileyen bir alan... Şu an ekonomik kriz yaşıyoruz mesela ekonomik kriz yine bir şekilde kız çocuklarını ve alt sınıfları yine olumsuz etkileyecek çok net bir şekilde eğitim ve erişim açısından bu bu durumda bu dezavantajlı kesimleri okulun dışında bırakacak bir de okulun evet. içindeki ayrımcılık var yani bu çocukları içeri aldığımızda da evet, evet kız çocukları okula erken bırakıyorlar okul terk daha erken yaşlarda gerçekleşiyor ama de, diyelim ki bırakmadılar okul Kız çocuklarına göre düzenlenmiş mi? Ya da daha geniş sorayım. Okul sakatlara göre, engellilere göre, mültecilere göre ya da başka dezavantajlı gruplara göre düzenlenmiş mi? Okulda ne var yani? Ayrımcılık okulda nasıl gerçekleşiyor? Nasıl bir yani bizim milli eğitim sistemimiz aslında nasıl bir birey, nasıl bir vatandaş yetiştirmek istiyor? Belki hani temel soru bu. E, e, baktığımız zaman o makbul vatandaş, e, sevgili Füsun Üstel Hocamızın da o meşhur kitabındaki tabiriyle makbul vatandaş kim? E, e, makbul vatandaş hakikaten işte e, e, vergisini veren, askerliğini yapan, e, ondan sonra çalışan, üreten vesaire e, insanlar olarak böyle e, tanımlanıyor. E, ama yani e, e, o kapitalizm de bize sunduğu o sağlam insan falan diye düşündüğümüz zaman... Eğitim, okullar, içerik çok ciddi anlamda örneğin sağlam olmayanlar ki sağlam da çok subjektif bir kavram. E işte ne bileyim 45 yaş üzeri mesela işte insanları da dışarıda bırakabiliyor, çocukları da dışarıda bırakabiliyor vesaire. E sağlam insanları ancak işte bir şekilde hitap edebiliyor. Dediğim gibi erkeklere hitap edebiliyor. Diğer üretken gruplara hitap edebiliyor ama diğer grupları e, maalesef dışarıda bırakıyor e, Rauf Bey. E, müfredat böyle fiziksel durum. E, siz epeyce çalıştınız çünkü bunun üzerine. O yüzden Hı -hı. bu kadar e, detay Hı -hı. soruyorum. Doğru, doğru. Yani e, fiziksel durum, e, erişilebilirlik Türkiye'de e, fiziksel durum e, maalesef e, böyle e, klişe tabirlerle e, anlaşılıyor. Örneğin işte engellilerin erişimi gibi anlaşılıyor ve bu da rampaya indirgeniyor. Yani okulda rampa var mı yok mu diye indirgeniyor. Fakat erişilebilirlik aslında herkesin eğitimin içeriğine, nitelikli eğit eğitime erişebilmesi demek. Ve dediğim gibi bu da böyle sadece rampayla alakalı bir şey değil. Bu bir bakış açısı Ravut Hakikaten bu bir felsefe. Biz mesela buna evrensel tasarım deriz. Okulu tasarlarken e, okulu e, engellilere yönelik değil ama e, farklı ihtiyaçları olan bireylere yönelik tasarlamak aslında. Kız çocuklarına yönelik de tasarlamak, e, velilere yönelik de tasarlamak, yaşlılara yönelik de tasarlamak, çocuklara yönelik de tasarlamaktan ediyorum. Dolayısıyla evrensel tasarımı şöyle anlatayım. Yani dediğim gibi genelde böyle erişilebilir rampaya indir geliyor ama e, örneğin hani bir e, fotoselli bir kapıyı düşünün. E, fotoselli kapılar e, dan e, dediğim gibi e, e, sadece engeller değil, e, gibi, kolu e, örneğin olmayanlar, elinde poşet e, taşıyanlar vesaire gibi Yani evrensel tasarım aslında herkesin ihtiyacını gözü alan bir felsefe, bir düşünüş şekli. O yüzden aslında e, eğitimde öğretmenler, eğitim yöneticileri, mimarlar. E, e, bu felsefeyle aslında e, çalışmalı, bu felsefeyle tasarım yapmalıyız. Peki öyle mi? E, değil maalesef. Yani dediğim gibi bu felsefe olmadığı için e, öyle de olmuyor. Yani tek tip insana hitap ediyor. Yani ders kitaplarına şu an bakın, orta sınıf çocuklara hitap ediyor. Örneklere falan ben bakıyorum mesela. işte e, iPad'i olan çocuklar falan var genelde örneklerde ama herkesin iPad'i yok. Ya da ne bileyim sadece tek dilli bir şey var e ama bir sürü farklı dil konuşan çocuklar var şu an sınıflarda. Dolayısıyla e, maalesef o, o, o evrensel tasarım e, felsefesiyle iş yapmadığınız için bu felsefe yerleşmediği için e, birçok insanda bunun dışında kal. Burada sizin söylediğinizden şöyle bir hikaye e, oluşuyor diye hissediyorum. Lütfen yanlışsam e, söyleyin hocam. Öncelikle binanın erişilebilirliğinden başlayarak Hı -hı. E, o tahayyül edilen, e, işe yarayan, makbul e, insan tanımına uymayan herkes, hani özellikle de eğitimde çocuklardan bahsediyoruz, o makbul insana evrilip büyümeyecek olan bütün çocuklar daha binanın kapısından girerken bir sorunla karşılaşıyorlar, giremiyorlar. Hadi bir şekilde girdiler <gülüyor> diyelim, bu sefer... Ders kitapları ve içeriklerde kendi temsiliyetlerini göremiyorlar. Kendilerini orada göremiyorlar. Zaten en başta kendilerini o tasarlanmış hayatın içinde tahayyül etmelerini sağlayacak bir örneklendirme yapamıyoruz onlara. Ve tabii bunun bir sonraki aşamasında da onları öğrettiklerimizde kendi varlıklarının yanlış olduğunu öğretiyoruz gibi bir hikaye örgüsü ortaya çıkıyor. Öyle mi? Ee, çok güzel özetlediniz ee, öyle e, maalesef öyle ee, şöyle bir şey var hani e, Türkiye'de bu çok yaygın bir klişe ya eğitim şart değil ee, ben öğrencilerimle de üniversitede e, konuşurken bu ayrımcılık derslerinde e, genelde böyle hep cehaleti atfediyorlar işte cahil insanlar hocam ayrımcılık yapar insanlar niye ayrımcılık yapıyor işte eğitimde olmadıkları için maalesef bu doğru değil yani eğitim, e, ayrımcılığı Türkiye'deki eğitim, ağırlıklı olarak Türkiye'deki ağırlığı eğitim ayrımcılığı böyle engellemek e, doğrultusunda insanları güçlendiriyor. Bazen tam tersi hakikaten bunları da öğretebiliyor içerik olarak. E, sadece grupları düşünmeyelim. Mesela bazen hani etnik grupları düşünüyoruz. Farklı dil konuşan grupları düşünüyoruz. Damla Hanım, farklı öğrenen bir çocuğu düşün. Yani çocuk akademik olarak farklı öğreniyor. Belki biraz geç öğrendim. Şimdi e, e, bu yani eğer, eğer biz eğitim tasarımımızı tasarımımızı bir öğretmen bu çocuğu görecek güçlendirecek şekilde yapmazsa bu çocuk e, bir şekilde özgüvenini savuuyor. Hatta bir şekilde düşman oluyor. Hatta e, sonra şunu söyleyeyim e, bu konuda e, bu anti entelektüelizm bütün dünyada yükseliyor değil mi? Bunun farkındayız. Yani okumuş düşmanlığı Türkiye'de aydın düşmanlığı enteresan bir araştırmacı var. Acaba diyor bu aydın düşmanı, entelektüel düşmanı bireyler, yetişkin bireyler okul zamanlarında hakikaten örselenmiş, dışlanmış olabilirler Çok önemli bir soru bence. Hakikaten bu soruyu bize soralım. Siz öğretmen ağıyla da birlikte epey örnek üzerinden çalışıyorsunuz. Farklı farklı projelerde yürütüyorsunuz. Bu sorunun cevabını aslında öncelikle size sormalıyız. Nasıl düşünüyor bu dışlandı? Ben, ben soruyu duyunca şöyle düşündüm. Ee, topyekun eğitimden dışlandığımız için olabilir mi acaba? Yani bir eğitim almıyoruz doğru düzgün daha doğrusu. İyi bir öğrenim... E... Şehinden geçmiyoruz yani. <gülüyor> e, yani tabii e, Ravut Bey, yani, siz benim soyunu duyunca patladığınız orada. E, çok bana çok hakikaten şeyin soru, yaratıcı bir soru gibi geliyor. Yani o örselenme hali, eğitimdeki örselenme hali. Ama e, ne var ki hani eğitimi de böyle homojen bir şekilde düşünmeyin. Yani siyah beyaz bir durum da yok. Ee, sahada biz görüyoruz ee, yani bir öğretmen sadece bir öğretmen e, önemli alanlar açabiliyor öğrencilere. Bir okulda bütün öğretmenlerin nitelikli, duyarlı, özgürleştirici bir pedagoji kullanmasına gerek yok. Öyle bir şey olmuyor zaten yani hiçbir kurumda yok. O. Ama bir okulda birbiriyle iyi anlaşan 3-4 öğretmen o okulda çok ciddi dönüşüm yaratabiliyor. Hatta onu da bırakalım eğitim, öğrencilerin eğitimi bugün hepimiz biliyoruz ki okulla sınırlı değil. Hatta makas açılıyor. Öğretmenlerin kültürüyle, öğrencilerin kültürü arasındaki sosyal medyadan bahsediyorum, dijital içeriklerden bahsediyorum. Çok ciddi şekilde makas açılıyor. Dolayısıyla hani eğitimi e, ya okul çok önemli, e, öğretmenler çok önemli ama belki insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar çok farklı yerlerden beslenen bir ne diyelim gençlik kültürüyle de karşı karşıyayız. bunu da altını çizmek lazım. Öğretmen hala ama e, okulda çocuğa bilgi ve içerik anlatmakla yükümlü kişi olarak görülüyor. Yani bayağı çocuğun e, herhangi bir arama motorunda arayıp bulabileceği bilgiyi vermekle yükümlü bir kişi. Hala öğretebiliyoruz öğretmeni ama çok trajik yani durum. E, doğru. Yani e, bunu e, yapanlar da var ama bunu kırmaya çalışanlar da var. E, yani e, pandemi dönemi e, hepimizi biraz aslında zorladı. E, örneğin ben üniversitedeki derslerimde daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzaktan sınav yapmak zorundayım ve öğrencilere Google'da bulamayacakları soru sormak zorundayım. E, Google'da bulamayacakları soru sormak demek aslında analiz soruları, serte sorularına yöneltmek demek bazen öğretmen arkadaşlarla da konuşuyoruz. Herhalde en önemli beceri bu olsa gerek. Yani artık bilgiye, yani enformasyona ulaşım o kadar kolay ki Ama önemli olan hakikaten bunu sürebilmek, analiz edebilmek, sentezleyebilmek. Bu becerilerini geliştirmek gerekiyor. İşte öğretmen anda seç bir bizim merkezde de biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, e, Türkiye'de Böyle bir, bir öğretmen potansiyeli var aslında ama e, bir taraftan da hani eğitim fakültelerinde uygulanan müfredatta ortada hı hı. E, istediğimiz öğretmenle işe yarayan öğretmen arasında da ciddi bir açı var galiba hocam ya yani. e, e, doğru e, ama yani hani e, öğretmene de bu toplum ne kadar değer veriyor yani maddi olarak manevi olarak e, bunu da sorgulamak lazım. Genelde hani böyle e, doktorlara olan şiddet e, konuşuluyor e, ama e, öğretmene yönelik de e, çok ciddi bir, e, çok adı konulmamış bir şirket e, şiddet var ve baskı var. E, özellikle bu e, pandemi döneminde örneğin özel okul öğretmenlerine yönelik çok ciddi baskı var. İşte veriler e, çok ciddi öğretmenlerle iç içe sınıfın içerisinde, e, e, yarışmacı orta sınıf çünkü kendisini eğitimle üretip, ciddi bir yarışma var. E, orta sınıf çok ciddi baskı yapıyor bir taraftan. Okullar baskı yapıyor. E, maddi olarak e, e, karşılayamıyoruz öğretmenlerin e, kültürel gelişimini. E, bunların da altını çizmek lazım birlikte. Ama buna rağmen e, ben yurt dışındaki öğretmenlerle de çalışıyorum. E, örneğin Almanya'da filan e, böyle bir öğretmenle gönüllü olarak akşamları çalışmak, hafta sonları çalışmak neredeyse imkansız. Ama Türkiye'deki öğretmenler inanın bazı öğretmenler hafta sonları, akşamları gönüllü olarak inanılmaz kişisel gelişimleri için çalışıyorlar. Yani öğretmen abının bir örneği zaten. Buradan e, baktığımız zaman aslında örgün öğretimin toplam olarak sadece Türkiye'de de değil, tabii Türkiye'nin e, kendi koşullarıyla getirdiği bir takım baskılar ve ağırlıklar ve zorluklar da var ama örgün eğitimin küresel olarak bir kriz noktasında olduğunu ve e, bu büyük toplumsal dönüşüm, bilgi erişiminin bu kadar kolaylaşması, bu durumda analiz yeteneklerini geliştirecek, yeni türden beceriler kazandıracak, yeni eğitim modellerinin geliştirilmesi zorunluluğu. Öyle bir eşikte duruyoruz ki sanki e, her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Ama bir yandan Doğru. da e, işe yarayanları tutmamız gerekiyor. Peki ben hep aynı şeyi soruyorum e, bizim programlarda. Ne yapmalı? Bir şey yapmalı. Hepimizin artık gördüğü bir şey ne ama ne yapmalı? Çünkü e, bir yandan da toplumsal sürdürülebilirliğimizin temel taşlarından birinden bahsediyoruz. Biz nasıl bir geleceğe ilerlemek istiyoruz ve o, o geleceğe ilerlerken nasıl bir eğitim kurgulamalıyız? Doğru. Ee, belki de hani çoğunlukla böyle biz eğitimi diğer alanlardan e, bağımsız gibi düşünüyoruz. Hep eğitimde ne yapmalıyız? Ama eğitim e, böyle e, apolitik bir alan değil. Eğitim aslında siyasetle, ekonomiyle, işte e, diğer toplumsal kurumlarla, dinle, diğer kurumlarla iç içe bir e, kurum. Toplumsal bir kurumdan bahsediyoruz. Yani diğer kurumlarla ilişkisini e, tartışmadan e, hani eğitimde e, böyle mucizeler yaratmak mümkün değil. Ekonomide ne haldeyiz ki damlanmanın hani eğitimde ne yapmak? Yani siyasette ne haldeyiz ki Türkiye'de ve dünyada işte artan popülizmi düşünün, kutuplaşmaları düşünün. Yani eğitim bunlardan bağımsız değil. Ama yine de umutlu olabilmek için dediğim gibi eğitim hakikaten analiz, sentez becerileri yüksek öğrenciler yetiştirebilmek için önemli bir araç. Ama bunun için belki de gerçekten e, bu klişe e, şeyleri, e, lafları sorgulayarak başlamamız gerekiyor. Genelde e, bütün bu işte güç ilişkileri, eşitsizlikler, adaletsizlikler konuşulmadan e, böyle moda terimler var. Eğitimdeki kadar böyle moda e, tabirlere başka alanlara çok az lastik. İşte inovasyon, 21. yüzyıl becerileri vesaire Tamam önemli. 21. yüzyıl becerileri önemli. Ama aynı zamanda Adaletli yaşamak, adil bir toplumda yaşamak, barış içinde yaşamak, eşitlik içerisinde yaşamak da önemli. Biz aslında bu değerleri odağımıza alsak, yani bu değerleri sorgulayan bireyler yetiştirebilsek, eğitime erişimi bu bağlamda tartışsak, içerikleri bu bağlamda tartışsak, belki uzun vadede işte o hayal ettiğimiz toplumu, hayal ettiğimiz işte siyasal düzeni belki gerçekleştirebileceğiz. Ama dediğim gibi eğitim maalesef öyle izole bir alan gibi tartışılıyor. E, e, ekonomi, politik, e, işte siyasal, kültürel alanlarla iç içe tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hep bunun altını çiziyorum bütün programlar. Belki eğitimi e, izole bir şekilde tartışıyor olmamız da e, bugüne kadarki bütün alışkanlıkların sonucu olarak e, orayı hep izoleymiş gibi. E, tahayyül etmemiz ama hiçbir zaman Tabii. aslında öyle izole olmaması. E, ayrımcılığın hiçbir derinleşmesinin de sebebi bu olabilir belki. Eğitimin politize yapısını görmezden geldiğimiz için ayrımcılığı da görmezden gelmeye meyyal olabiliriz belki. Kesinlikle tam da aslında e, sorunun belki kaynağı e, bu damla. Hani e, diyoruz ya mesela biz e, işte okullarda araştırmalar yapmaya çalışıyoruz. Ve şey gibi yani hakikaten çok zor ee, e, okullara girmek, eğitim kurumlarıyla e, araştırmalar yapmak, bilgi üretmek çok zor. Çünkü niye? E, herkes korkuyor. Orası sanki böyle şey, apolitik bir alan. Aman buraya dokunmayalım, aman bunları sorgulamayalım. Okul müdürleri, yöneticiler e, inanılmaz bir korku içerisinde. Çünkü dediğim gibi yani apolitik bir alan gibi düşünülüyor. Halbuki değil. Yani e, orası hakikaten bütün o eşitsizliklerin, ayrımcılıkların üretildiği bir yer. O yüzden tam da belki de orayı sorgulamak gerekiyor. ilişkili bir şekilde. Çok haklısınız. Son beş dakikaya girdik. Bir sorum daha olacak ama aslında biraz da gelecekteki programlara da kanca atan bir soru olacak. Çok yeni bir rapor hazırlığındasınız. Lansmanı yapılacak yakında. Hatta sizinle program öncesi konuşurken mutlaka hazırlayan arkadaşlarla beraber bir program daha yapalım dedik. Ama lansman gelmeden önce hafiften çıplatalım mı biraz neler var bu raporda ve neler gördünüz? Ee, nereye doğru bir fotoğraf gösteriyor bize? Hı hı hı. E, çok teşekkürler. E, bu e, rapor e, eğitimdeki e, mültecilerle ilgili ders kitaplarında mültecilerin ki mülteci denmiyor tabii zorunlu göçle gelmiş kişiler duyuyor. Ee, onunla alakalı e, Milli Eğitim Bakanlığı 2017'deki e, müfredat değişikliğiyle beraber ders kitabı yazarlarına dedi, dediler ki işte birinci sınıftan ilkokul birinci sınıftan hayat bilgisi kitaplarından başlayarak e, böyle zorunlu göçle gelmiş kişileri e, ders kitaplarına koy e, e, Bu niye önemli? E, hakikaten e, Türkiye böyle e, dünya tarihinin, belki Türkiye tarihinin en önemli e, meseleleriyle karşı karşıya e, 4-5 yılda e, Türkiye'nin nüfusuna %5 nüfus eklen. Suriye'den gelen göçü kastediyorum. E, i̇lk okul düzeyinde, sadece ilk okul düzeyinde şu an 350 bin tane çocuk var. Suriyeli, Afgan, diğer e, e, uluslardan gelen. E, e, bu insanlara misafir deniyor Damman'ın. E, ders kitaplarını da misafir ediniyor. E, hep geçici oldukları varsayılıyor. E, ve fakat e, biz e, yani artık bunun çok geçici olmadığını farkındayız. E, ama eğitim bu birlikte yaşamaya nasıl acaba yardımcı olacak? Ders kitaplarındaki amaç bu hani kültürleri tanıyalım birbirimizi tanıyalım. E, ama maalesef e, Mart ayında e, umarım diğer arkadaşlar da gelir sizde bu raporu da e, tartışırlar. E, genelde çok ciddi sorunlar var. E, geçicilik üzerine kurulmuş bir pedagoji var şu an. Halbuki e, kalıcılık üzerine, birlikte yaşama ve kalıcılık üzerine e, böyle bir e, politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Okulları, Rauf Bey'in en başta sorduğu okulları böyle düzenlememiz gerekiyor. E, ders kitaplarını bu doğrultuda düzenlememiz gerekiyor. Bir iki iyi örnek var. Hak temelli yaklaşan. Yani e, göç ediyorsanız başka bir ulusa sığınma hakkınız var diyen. Ama genelde maalesef çok böyle e, sorumlu temsiller var ders kitaplarında. Üstelik e, geçicilik, kalıcılık meselesi de e, bir yandan garip yani. Hani sonuçta misafir olduklarını varsayalım teknik Hı -hı. olarak. Beş yıl misafirlerse bu bir çocuğun eğitim hayatı demek. Tabii. böyle bir, bir o eğitim hayatını biz geçici bir şey olarak göremeyiz yani o beş yıllık kalıcı bir çözüm bulmak zorundayız ona. İsterse geri gitsin. Fark etmez kesinlikle, yani. Kesinlikle kesinlikle ki yani istatistikler Birleşmiş Milletler istatistikleri Rauf Bey 20 yıl ortalama 20 yıl kaldığını gösteriyor bir ülkede. dolayısıyla çok ciddi sahada sizler de farkındasınız zaten. Çok ciddi ön yargılar, ayrımcı tutumlar var eğitim alanındaki bu programın konusu. Bu şeyde araştırmamızda öğretmen arkadaşlarla beraber yürütüyoruz. Öğretmen anında ve seçmirdeki öğretmenlerle. Buna kafa yoruyoruz. Buna ayrıca bir program ayırmak hakikaten önemli olacak bence. Evet tam da böyle demişken programın da sonuna geldik. Ayrıca ayıracağımız programda bunu konuşmaya devam edeceğiz. İstersen Damla sen kapat programı ne dersin? Anlaştık. Kenan Hocam o zaman hem sizinle hem çalışma arkadaşlarınızla bir başka diğer Diyerkam'da görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz diyelim. Ben teşekkür ederim. 95.0 Açık Radyo'da Diyerkam'daydık. Eğitimde ayrımcılığı konuşmaya başladık diyelim. Daha sonraki programlarda da bu konuya geri döneceğiz. Tekrar hatırlayalım. Bu hafta Dünya Radyo Günü'nü kutluyoruz. Nice nice radyo günlerini açık radyo ile kutlamaya devam edelim diye umalım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.